ne bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn sallu ala rasulina Muhammed sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallu ala şefii denubina Muhammed bismillahirrahmanirrahim ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa liya'budun sadagallahu'l azim Değerli kardeşlerim, Müslüman insanlar olarak yeryüzüne gönderilen Allah'ın nimetleriyle mükerrem kılınan insanlar olarak Rabbimizle karşı çeşitli sorumluluklarımız, görevlerimiz var. Allah Teala ayeti kerimede ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor dünyaya gelmemizin tek bir nedeni var o da emrulunduğumuz şekilde kulluk görevimizi yerine getirmek Tabii ki Allah Teala bize nimetler verdi nimetler verdikten sonra da normal bir insandan bile teşekkür beklenir size en basit bir iyilik yapana nasıl ki erdemli bir insanın teşekkür etmesi gerekirse işte kendisini her türlü nimetlerle mücehes kılmış olan Rabbine karşı da kulluk görevini en iyi şekilde yerine getirmek zorundadır. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de kulluğumuzun nasıl olacağını da değişik yönleriyle ifade etmektedir. Ve biz Müslümanlar biliriz ki Allah Teala bize nimetler vermiş, karşılığında da Bizim dünya hayatı boyunca yaptığımız her şeyden aldığımız her nefesten attığımız her adımdan da Allah bizi hesaba çekecek. Biz Müslümanlar hayatımız boyunca yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimiz bilinci içerisinde hareket ederiz. İşte onun içinde Tarık bin Ziyad'a atfedilen bir sözde Tarık bin Ziyad demiştir ki ordularıyla birlikte fese çıktığın zaman sen bu orduyla mı galip geleceksin dendiğinde biz onun yolunda olmakla emledildik biz zaferden değil seferden sorumlu kimseleriz demiştir neticeyi takdir edecek olan yüce Allah'tır insanın görevi yapması gereken kulluğu en iyi şekilde yerine getirmektir işte onun içindir ki Hz. Nuh, 950 yıl peygamber olarak görev yapmış. Bu süre içerisinde sayıları birkaçı geçmeyecek insanı ancak ikna edebilmiş. Ancak o kadar insan kendisine tabi olmuştur. Bunun sonucunda kendi evlatları da dahil olmak üzere hiç kimseye gücü yetmemiş ama Allah onu... Her zaman büyük peygamberler arasında, Ülül azim peygamberler arasında zikrederek bizlere örnek göstermiş. Çünkü o kulluk görevini yapması gereken şeyi yapmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Mekke'de peygamber olarak görevlendirilmiş, kendisine çeşitli mucizeler verilmiş olmasına rağmen... 13 yıl süre içerisinde ancak 40 kadar insana ulaşabilmiştir. 40 kişiye ulaştığında ancak davetini cehri hale getirmiş, daha sonra da Medine'ye hicretle görevlendirilmiştir. Değerli kardeşlerim, önemli olan, Peygamberimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi, mümin müminin aynasıdır. Aynada kendini görür. İnsanoğlu aynaya baktığı zaman, Nerede olmasını kendine layık görürse orada olmalı, kendisine yakışan şekilde davranmalıdır ve Müslüman insan dünyadan ayrıldığı zaman arkasından herkes o bir mümindi, o müminlerin safındaydı, o Allah için vardı, Allah için yaşadı. Kul inna salati wa nusuki wa mahiyi wa mamati lillahi Rabbi lalamin. De ki ey habibim benim namazım, yaşamım ibadetlerim namazım, yaşamım namazım, ibadetlerim yaşamım ve ölümüm her şey yalnız Allah için bunu söyle peygamberimize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de telkinde buyuruyor önemli olan nedir? insanın, yaşamının, hayatının her şeyinin Allah için olması, bu uğurda mücadele etmesi, Tabii ki Kulluk görevi içerisinde kulluk demek Allah'a karşı sorumluluklarını bilmek. Allah'a karşı sorumluluk kulluk görevidir. Kulluğun başlangıcı da teslim olmaktır. Bir insan nasıl gassal önünde meyyit nasıl teslim olmuş ise işte insan daha... Gasal'ın önüne gelmeden hayattayken Allah'a teslim olursa işte o zaman kulluğunu yapmış olur. O zaman hayatı tam anlamıyla yaşaması gerektiği şekilde yaşamış olur. Onun içinde Hazreti İbrahim gibi ateşe atıldığı halde "Rabbim bana yeter" diyerek kayıtsız şartsız teslim olmasıdır kulluk. Hazreti İsmail gibi Boğazlanma emredildiği halde ben sabredenlerden olacaktım beni sabredenlerden bulacaksın dediği gibi boğazlandığı halde bıçağın altına yattığı halde Allah'a teslim olmak işte o zamandır kulluk yapmak hani Akif'in dediği gibi Allah'a güven sahiye sarıl hikmete ram ol yol varsa budur Bilmiyorum başka çıkar yol Yol nedir? Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaktır Bu uğurda var olmaktır Bir İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali Varlığını Allah yolunda heba edebilmek var edebilmektir İşte insanoğlu dünyaya niçin geldik sorusu da Hayatı boyunca vereceği en önemli cevaptır Hayatı boyunca bu soruya cevap vermeye çalışacaktır. Ayette Allah Teala buyurdu ki ben insanları ve cinleri yalnız kulluk yapsınlar diye Yani şu makama gelsinler Dünyada şu şu hedefleri gerçekleştirsinler Ay sonu bilançolarında ellerinde bunu görsünler Vesaire vesaire desinler diye değil Yalnızca kulluk Allah'ın bizden istediği Kul olarak görevimiz hayatımızda her şeyin kulluğa uygun şekilde tanzim edilmesidir. Çünkü insanın dünyada varoluşunun tek bir gayesi vardır, o da kul olmaktır. Kulluk görevini yapabilmektir. Hayatında her şeyi kulluğa uygun şekilde tanzim etmesidir. Kul olduğunu hayatının hiçbir anında da aklından çıkarmamasıdır. Tabii ki kulluk görevi içerisinde peygamberimiz ihsandan bahsediyor. İhsan yani ibadetlerin bir şekil yönü vardır bir de ihsan yönü vardır. Kalplerin de düzgün olmasıdır. İhsan ise değerli kardeşlerim hadis-i şerifte anlatıldığına göre ibadeti iyi şekilde yapmak, muhsinler zümresinde dahil olmak yani kaliteli mümin olmak demektir. Kaliteli mü'min ise işini sağlam yapan, sağlam Müslüman demektir. Efe tü'minune biba'dil kitabi ve bir biba'd. Siz hani kitabın birazına iman ediyor, birazını terk mi ediyorsunuz diyor allah Teala. Yani Müslümanlığın yarım yamalak olması, işime gelen yerlerde Müslüman gibi davranırım, işime gelmeyen yerlerde heva ve hevesime uyarım demek değil. Kayıtsız, şartsız Allah'a teslim olmasıdır. Çünkü bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz buyuruyor ki Allah sizin şeklinize, tipinize değil, kalplerinize bakacaktır. Bir şey ne için yaptıysanız, yaptıysanız o şeyden hesaba çekileceksiniz. Onun için de müminler işlerini kaliteli yaptıkları gibi kalpleriyle de kayıtsız şartsız Allah'a teslim olurlar. Asla neden sorusunu hiçbir şekilde sormazlar çünkü kulluk kayıtsız şartsız teslimiyet gerektirir onun içinde insanın ibadetlerinin şekil yönünden daha fazla önemli olan içeriğidir iç dünyasıdır ruhudur kalbiyle taşıdığı şeylerdir hani oruçla ilgili bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyurur ki nice oruç tutanlar vardır görünüşte Görünüşte oruç tutmuş, ibadet etmişlerdir ancak onların, onların yanlarına açlık ve susuzluktan başka hiçbir şey kar olarak kalmamıştır. Görünüşte çok çabalaymış, gayret etmiş, oraya gelmiş, buraya gitmiş, dört dala koşmuş. Deyim yerindeyse hayatını feda etmiş ama karşılığı bir boştur. Çünkü önemli olan, işlerin yalnızca Allah için yapılmasıdır. Allah için yapılmayan işin hiçbir anlamı yoktur. Yine başka bir hadiste anlatılır ki kıyamet günü bir insan dağlar kadar büyük ibadetler işlemiş olarak Allah'ın huzuruna gelecek. Herkes o insana imrenecek. Ne kadar çok ibadetleri var diye. Ama iş tartıya geldiği zaman tek tek bakılacak. Bakılacak ki şu ibadetini için yaptın filan kişiye yaranmak için bunu bu adam bir gün eline bir imkan geçer de bana yardımcı olursa diye gözüne girmek için buna buna da bravo bu adama ne iyi çalışıyor desinler diye yaptığının hepsi dünya için hepsi bir amaca yönelik hepsi riya hiçbirinde de ihlas samimiyet Allah rızası yok bütün bu amellerin hepsi hepsi boşa gider bomboş kalır bir insan Allah için yapmadığı zaman işlerin değerli kardeşlerim bilirsiniz ki yine Rabiatul Adeviye isimli tarihte meşhur bir saliha hanım vardır buna demişlerdir ki Eyse Rabia hatun neden evlenmiyorsun hep ibadetle meşgulsün insanla çola çocuğa karışmıyorsun dediklerinde demiş ki benim üç tane büyük problemim var bu sorunları çözemediğim sürece bir şeyle uğraşamam nedir onlar dediklerinde demiş ki bir öleceğim zaman imanlı mı öleceğim imansız mı öleceğim bu konuda tereddüt korku içerisindeyim bunda hiçbir garantim yok yardımcı olabilir misiniz dediklerinde bizim bu konuda söyleyecek sözümüz yok demişler ikinci soruya geçeyim ikinci sorumda demiş ki Kıyamet günü amel defteri dağıtılırken ben amel defterimi sağ elimle mi alacağım, sol elimle mi alacağım? Hangi zümreden olacağım? Bu konuda da müşkilatım var dediğinde demişler ki bu konuda da bir şey söyleyemeyiz. Üçüncü soruya geçmiş. Kıyamet günü mahşerde insanlar hesaba çekildikten sonra bir zümre cennete diğer zümre cehenneme gidecek acaba ben hangilerin içerisinde olacağım dediklerinde buna da cevap verilmeyince buyurmuş ki işte bu dehşetli sorulara cevap vermek varken bu dehşetli güne hazırlanmak varken ben nasıl olur da başka şeyler düşünebileyim İnsanın dünyada tek bir gayesi olmalı İşte bu dehşetli günü hatırlamalı dehşetli güne hazırlık için mücadele etmelidir. En betbah insan başkasının dünyası için kendi ahiretini berbat edendir buyuruyor. Birileri bir şey elde edecek sırf o birileri bir şey elde etsin diye kendi inancından, değerlerinden, maneviyatından, varlığından, şahsiyetinden taviz veren insan Kıyamet günü en bedbaht olan insandır, olacak olan insandır. Onun için insanın, insanın hayatı boyunca yalnızca kıyamet gününü, kendi hesabını düşünmesi, buna göre hareket etmesi gerekir. Onun için de Rabbimiz bizlere en yüce mertebe, en yüce değer olarak kulluk görevini layık görmüş. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'de, Sübhanellezi esra bi abdihi diye taltif buyuruyor. O Allah ki kulunu gece yürüttü, kulunu peygamberimizin özelliği fe evha ila abdihi me evha O Allah ki kuluna vahyetti, kuluna konuştu. Abdihi insanın en yüce mertebesi Allah'a kul olmasıdır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de diyor ki insan gerçek anlamda kulluğa kullara kulluktan kurtulduğu zaman ulaşır. Eğer şahsiyetini başka şeylerle bağlı görür, başka şeylere teslim olmuş vaziyette hissederse, o insan asla özgür olamaz, asla esaretten kurtulamaz, o insan asla gerçek anlamda kul olamaz. Kul, dünyayı elinin tersiyle iten, yalnızca Allah için davranan, her şeyi Allah için olan insandır. Bir insan her şeyini yalnızca kulluk düşüncesi içerisinde gerçekleştirdiği zaman, değerlendirdiği zaman, işte gerçek anlamda ancak o zaman tam manasıyla kendini kurtarmış, Allah katında salih kullar cümlesine dahil olur. Allah cümlemizi salih kullar cümlesine ilhak eylesin.